Bismillahirrahmanirrahim Enfal Suresi Medine'de nazil olmuş 76 ayettir. Kelimelerin sayısı 1631, harflerinin sayısı ise 5294'tür. En doğrusunu Allah bilir. Bu sure, ile küfür arasındaki ilk muharebe olan Bedir Harbi'nden sonra Hicri 2. yılda nazil olmuştur. Savaşın detaylı ve umanı bir tahliline ihtiva ettiği gibi büyük bir ihtimalle Enfaat Suresi'nin bir kerede ve aynı anda vahyedildiği de anlaşılmaktadır. Fakat bu harbin sonucu olarak ortaya çıkan problemlerle ilgili bazı ayetlerin daha sonraki bir zamanda ve bölüm bölüm vahyedilmiş ve Allah Azze ve Celle hükmünü indirmiştir. Suriye geçmeden önce Bedir Harbi'ne yol açan olaylara bakacak olursak ilk 10 yıllık surede ya da isaletin Mekke döneminde İslam çağrısı güç ve kudretini ispat etti. Bu durum iki büyük gerçeğin sonucudur ki birincisi şahsi erdemleri zirvesine ulaşan Hazreti Peygamber büyük bir hikmet hali cenaflık ve basit ile yerine getirdi görevini Yüce Peygamber hareketi başarılı bir sonuca ulaştırmak için bütün, bütün idrakını teksif ettiği ve tavırları ilini göstererek bu yolda tehlikenin ve işkencenin her türlüsünü göğüslemeye hazır olduğunu ortaya koydu. İkincisi İslam çağrısı o kadar cezbediciydi ki insanların akıllarını ve gönüllerini karşı konulamaz bir şekilde kendine çekti. Cahiliyet, hurafe ve haksızlığının bütün engellerini İslam'ın gelişiminin önünü de başarısız kıldı Evet Sude tamamen Bedir aşağı yukarı umumun Bedir savaşıyla alakalı ve oradaki durumlarla alakalıdır Bismillahirrahmanirrahim 1 sana ganimetlerden sorarlardı ki ganimetler Allah'ın ve Şu halde eğer mümin iseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin ve Allah'a, peygambere itaat edin. Buhari İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Enfat Suresi kendisine sorulduğunda Bedir hakkında nadir oldu demiştir. Ganimetler kafirlerden savaş anında savaştan sonra yenilen kafirlerden alınan mallardır. Daha önce bunlar diğer ümmetler helal değilken Muhammed ümmetine helal kılınmıştır. 2-3 ve 4 Müminler ancak onlardır ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanları artar ve Rablarına tevekkül ederler. Onlar ki dost dosdoğru kılarlar ve kendilerine hızlık olarak verdiğimizden de infak ederler. İşte onlar inanmışların ta kendileridir. Onlara Rablarının katından dereceler mağsuret ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır. Allah subhanahu ve teala burada imanın artacağını ve onların Allah'tan korktuğunu, kalplerin ürperdiğini söylerken bunlar müminin vasıflarıdır. i̇bn Abbas'tan gelen rivayete göre kardeşlerim bu ayette Allah'ın farzlarının yerine getirilmesi sırasında Allah'ı zikretmekten münafıkların kalplerine hiçbir şey girmez. Onlar Allah'ın hiçbir ayetine iman etmezler, tevekkül etmezler. Yanlarında kimse olmadığı zaman yalnız iken namaz kılmazlar mallarının zekatını vermezler. allah Teala onların müminler olmadıklarını haber verip sonra gerçek müminleri ne yapıyor? Müminler ancak onlardır ki Allah anıldığı zaman harfleri ürperir. Allah'ın farzlarını yerine getirirler. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanları, tasdikleri artar ve Rablarına tevekkül ederler. Buyurmuştur. Evet. İşte bunlar içinde naim cennetleri vardır ve onlar oraya girecektir 5, 6, 7 ve 8 nitekim Rabbin seni evinden hak oruna çıkarmıştı halbuki müminlerden bir zümre bundan hoşlanmamışlardı hak apaçık meydana çıktıktan sonra bile hangi sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle mücadele ediyorlardı Hani Allah iki taifesinden birini size vaat ediyordu. Siz ise kuvveti bulamayanın sizin olmasını arz ediyordunuz. Allah da istiyordu ki sözleriyle hakkı gerçekleştirsin ve kafirlerin kökünü kessin. Ta ki suçlular istemese de hakkı gerçekleştirsin ve batılı ikrar etsin. Bu Allah'ın vaadidir. İmam Ebu Cafer et Taberi diyor ki nitekim Rabbim seni evinden hak uğruna çıkarmıştı ayetinin inananlar için uygun olması hususunda bu onların Rablarından korkmalarına aralarını düzeltmelerine Allah'a ve Resul'una itaata benzetilmiştir evet. bu ayetin manası nasıl Rabbin seni müminlerden bir grubun istememesine rağmen evinden hak uğruna çıkarmışsa Aynı şekilde onlar savaştan da hoşlanmıyorlardı. Kendileri için hak apaçık meydana çıktıktan sonra bile seninle mücadele ediyorlardı. Evet. ve Vesselam Efendimiz Şam'dan Ebu Sufyan kervanının döndüğü haberi kendisine ulaşınca onun peşine düşmek için Medine'den çıkmıştı. Orada kervanda Kureyş'e ait bol miktarda mal vardı. Aleyhissalatü Vesselam Müslümanlardan suratlı hareket edenleri harekete geçirerek 310 küsur kişiden çıktı. Bedir yolu üzerinden tahile doğru kervanın peşine düştü. Ebu Sufyan Aleyhissalatü Vesselam'ın kendi peşine düştüğünü bilir bilmez Damdan İbni Amr'ı Mekke'ye uyarıcı, yardımcı olarak gönderdi. Mekkeliler 900 veya 1000 silahlı kişiyle hazırlanmış ve yola çıkmışlardı. Ebu Sufyan ise deniz sahilini takip ederek sağdan yürümüş ve kotulmuştu. Mekkeliler gelmişti ve Bedir suyuna ulaşmışlardı. Allahü Teala birbirlerinden haber sorarak Müslümanlarla kafirleri bir araya getirivermişti. Zira o Müslümanların kelimesini yüceltmeyi, düşmanlara karşı onları muzaffer kılmayı, hak ile batılın arasını ayırmayı murad etmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'lilerin çıkışı haber geldiğinde allah Teala ona vahy ederek iki gruptan birini vaat etmişti. Ya kervan ya da Müslümanlarla savaşmak üzere gelen Mekkeli grup. Müslümanlardan bir kervan tarafına gitmeyi istemişti. Çünkü bunda savaşsız kazanç vardı. Nitekim Allahü Teala siz ise kuvveti bulunmayanın sizin olmasını arzu ediyordunuz. Allah da istiyordu ki sözleriyle hakkı gerçekleştirsin ve kafirlerin kökünü çetsin. 9 evet. ve 10 Hani siz Rabbinizden imdat istiyordunuz da, birbiri ardında bin melekten size imdat ederim diyerek duanıza idabet etmişti. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz yasılsın diye yapmıştır. Yardım ancak Allah katındandır Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir İnan Ahmet'ten gelen bir rivayette kardeşlerim Ömer İbni Hattab şöyle diyor Dezir günü olunca Hazreti Peygamber ashabına baktı Onlar 300 küşür kişiydiler Müşriklere baktı Onlar bin ve daha fazlaydılar Hazreti Peygamber kıbleye yöneldi Kollarını uzattı üzerinde ridası ve izarı vardı sonra ey Allah'ım vaat nerede ey Allah'ım bana vaat ettiğini yerine getir ey Allah'ım eğer İslam ehlinden şu topluluğu helak edecek olursan yeryüzünde bir daha sana asla ibadet edilmez. Ömer devamlan şöyle anlatıyor Rabbim'den o kadar imdat istedi ve dua etmeye devam etti ki sırtından ridası düştü Ebu Bekir geldi, ridasını aldı ve ona giydirdi. Sonra o arkasından ona Ey Allah'ın elçisi, Rabbine olan yalvarman sana yeter muhakkak ki o sana vaat ettiğini yerine getirecektir dedi. Allahü Teala hani siz Rabbinizden imdat istiyordunuz ya birbiri ardında bin melekten size imdat ederim diyerek duanıza icabet etmişti. Ayetini indirdi. 11'den 14'e kadar hani o size kendi katından bir emniyet olmak üzere sizi hafif bir uykuda da, uykuya daldırıyordu sizi tertemiz yapmak, sizden şeytanın pisliğini gidermek kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınıza sebat vermek için gökten üstünüze bir su indiriyordu hani Rabbim meleklere ben sizinleyim Haydi iman edenlere sebat verin diye vahyetmişti. Ben küfür etmiş olanların kalplerine korku salacağım. Artık siz de vurun boyunlarının üstüne, vurun tüm parmaklarına. Bunun sebebi Allah'a ve Peygamberine karşı koymalarıdır. Her kim ki Allah'a ve Peygamberine karşı koyarsa muhakkak Allah cezası çetin olandır. İşte bunu tadın. Muhakkak ki kafirlere bir de Ateş azabı vardır. Allah subhanahu ve teala Burada müminlere vermiş olduğu Nimetini hatırlatıyor. Düşmanların sayısının çokluğu Ve kendi sayılarının azdığından Onlarda meydana gelmiş olan Korkudan bir emniyet Olmak üzere allah Teala onlara Hasif bir uyku vermişti. Nitekim Uhud günü de Onlara böylece yapmıştı. Allah subhanahu ve teala Sonra o üzüntüden Ardından üzerinize Öyle bir emniyet, öyle bir uyku indirdi ki İçimizden bir kısmını bürüyordu Bir kısmı da sevdasına düşmüştü Duyurmuştur 15 ve 16 En iman nedenler Toplu halde Kâsürlerle karşılaştığınız zaman Onlara arkanızı dönmeyin Tekrar savaşmak için Bir tarafa çekilme Veya bir başka topluluğa katılma dışında Her kim o gün düşmanlığı esasını dönerse muhakkak ki o Allah katından bir gazaba uğramıştır onun yurdu cehennemdir ve o ne kötü bir dönüş yeridir. Allah subhanu ve teala haktan kaçmayı büyük günahlardan sayır ve haktan kaçan insanın cehenneme gireceğini buradan bildiriyor. Evet. 17 ve 18 Siz öldürmediniz onları fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Ancak Allah attı. Müminleri kendinden güzel bir imtihanla denemek içindi. Muhakkak ki Allah semidir, alimdir. İşte bu böyledir. Muhakkak ki Allah kafirlerin düzenini zayıflatıcıdır. Allah subhanehu ve teala burada kulların sihirlerinin yaratıcısı olduğunu onlardan sadır olan her bir hayırdan dolayı hamd edilen olduğunu beyan buyuruyor. Zira onları bütün bunlara muvaffak kılan ve onlara yardım eden odur. Bu sebepledir ki siz öldürmediniz onları fakat Allah öldürdü buyurmaktadır. Düşmanlarınızın sayısının çokluğu ve sizin sayınızın azlığına rağmen düşmanlarınızı siz kendi güç ve kuvvetlerinizden öldürmüş değilsiniz. Bilakis onlara karşı Mücafere falan sizi Allah'tır diyerek Allah Azze ve Celle burada sihirlerini gündeme getiriyor. 19. Eğer fetih istiyor idiyseniz işte size fetih gelmiştir. Eğer vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, tekrar dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok da hiçbir şeye yaramaz. Çünkü muhakkak Allah müminlerle beraberdir. Burada da Allah Subhanahu ve Teala şahsıllara hitaben buyuruyor ki eğer seti istiyor igiyseniz eğer Allah'tan yardım ve seti istiyor düşmanlarınız olan müminlerle aranızı ayrılacak mundan istiyor idiyseğiniz muhakkak istediğin size istediğiniz size gelmiştir diyerek emirlerini indiriyor. Ve topluluğumuz çok da olsa bugün hiçbir işe yaramayacak. Çünkü bugün galip olan müminlerdir buyuruyor. 20'den 23'e kadar ey iman edenler Allah'a ve Resulüne itaat edin. Dinleyip yıktırırken ondan yüz çevirmeyin. Hem dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. Allah katında canlılar en kötüsü affedemeyen sağır ve dilsizlerdir. Şayet Allah onlar da bir hayır görseydi onlara işittirirdi. Eğer işittirmemiş olsaydı yine de yüz çevirenler olarak arkalarını dönerlerdi. Allah subhanahu ve teala mümin kullarına Allah'a ve Resul'a itaatı emrediyor. Kendisine muhalefetten, zatını inkar eden, kendisine karşı inatlaşanlara benzemekten onları men ediyor. Bu sebepledir ki Allah'ın sizi neye çağırdığını bildikten sonra dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin. Ona itaatı emirlerine sarılmayı ve yasaklamayı terk etmeyi bırakmayın buyuruyor. 24. Ey iman edenler sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a veresine icabet edin. Hem bilin ki Allah şüphesiz kişiyle kalbi arasına girer ve muhakkak siz ona dönüp toplanacaksınız. Evet. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok duasında ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl demiştir. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz muhakkak ki Ademoğlunun kalpleri bir tek kalp gibi Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasındadır. Dilediğini, dilediği şekilde onlara çevirir. Ey Allah'ım, ey kalpleri çeviren kalplerimizi Senin itikadına çevir ve orada sabit kıl. Amin ya Rabbi. 25. Bir de fitmeden sakının ki, içinizden yalnız zulmedenlere erişmekle kalmaz. Hem bilin ki muhakkak Allah azabı şiddetli olandır. Evet. Bakın Rabbimiz hemen burada yine hatırlatarak fitneden uzak durmayı ve ondan sakınmamızı emrediyor. allah Teala inanan kullarını sadece günah işleyenlere, günahkarlara has olmayacak, kötülük işleyenlere ve başkalarına şamil olacak bir fitneden, bir deneme ve imtihandan sakındırıyor ki, o geldiği zaman asla defnedilemez ve kaldırılamaz. Evet. Allah bizleri fikrinin her türünden uzak kılsın. Naman bin Beşir'den gelen ribayette kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hutbesinde iki parnağı ile iki kulağına işaret ederek şöyle demiştir. Allah'ın yasaklarında duran, yasaklarına riayet eden onların içine düşen kimsenin misali bir gemiye binmek üzere yönelmiş olan bir kavmin misali gibidir. Onlardan bazısı geminin alt tarafına düşmüş diğer kısmı ise üst tarafa düşmüştür. Alt olanlar su almak istedikleri zaman üsttekilerin arasından geçerlerdi. Bunun üzerine dediler ki kendi parımızda bir delik açsak da oradan su alsak ve üstümüzde olanlara eziyet vermesek eğer üsttekiler onları işleriyle baş başa bırakırlarsa toptan helak olurlar Evlerinden tutarlar men ederlerse toptan kurtulurlar evet o kadar güzel fitneyi ifade eden hadislerden birisi ki evet keşke anlatsak, keşke uygulasak evet ve Ayşe annemizden gelen bir rivayette kardeşlerim aleyhissalatü vesselam Yeryüzünde kötülük zahir olduğu zaman Allah-u Teala yeryüzü ehline baskınını indirir buyurmuş. Ayşe annemiz işlerinde Allah'a itaat edenler varken ne demiş de aleyhissalatü vesselam evet sonra Allah'ın rahmetine kavuşurlar buyurmuş. 26, 27 ve 28 Hatırlayın ki bir zamanlar siz yeryüzünde azlıktınız zayıf sayılırdınız İnsanların sizi tutup kapmasından korkuyordunuz size ev bark verdi yardımıyla destekledi ve temiz şeylerden zıflandırdı ta ki şükredesiniz ey iman edenler Allah'a ve peygamberine ihanet etmeyin bile bile kendi emanetlerinizi ihanet etmiş olursunuz hem bilin ki mallarınız da. Çocuklarınız da ancak birer imdahan, imtihandır ve Allah katında büyük bir mükafat vardır. Allah subhanahu ve teala inanan kullarına nimetlerini ve onlara olan ihsanını beyan duyuruyor. Onlar azdıktı onları çoğalttı. Zayıftı, korkuyorlardı, onları güçlendirdi ve onlara yardım etti. Fakir muhtaç idiler onlara temiz şeylerden rızık verdi, çoğalttı. Allah'a itaat ettiler, onlara emrettiklerinin tamamına sarıldılar. Bu müminlerin Mekke'de kaldıkları zamanki halidir. Orada azdılar, korku içinde yaşıyordular, zor durumdaydılar. Allah'ın diğer ülkelerinden müşri, mecusisi ve rumu ile insanların kendilerini tutup kapmasından korkuyorlardı. Aldıkları ve kuvvetsizlikleri sebebiyle onların hepsi kendilerine düşman idi. Medine'ye hicretlerine izin verilinceye kadar durum böyle olmakla devam etti. Nihayet Allah Azze ve Celle onları Medine'ye sığındırdı. Medine halkı onlar için hazırladı. Onlar da kendilerine sığındılar. Bedir günü ve başka günlerde onlara yardım ettiler. Mallarıyla desteklediler. Allah'a ve Resulüne itaatçi yolunda canlarını feda ettiler. Evet. Ve devam eden ey imanetlerimler Allah'a ve Peygamberine ihanet etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinizde ihanet etmiş olursunuz ayet hakkında ise. İbni Abdülmenzir bunun hakkında Ebu Ulubade İbni Abdülmenzir hakkında nazil olmuştur. Aleyhissalatü Vesselam onu Allah Resulü'nün hükmüne razı olmaları için Kurayz göndermişti. Kıraiz oğulları bu konuda onunla istişarede bulundular da onlara şöyle bir işaret yaptı. Eliyle boynuna işaret etti. Bununla ve vesselamın hükmünün boğazlama olacağını kastetti. Sonra Ebu Lubabe'nin aklı başına geldi ve Allah'a Resulü'ne ihanet etmiş olduğunu anladı. Ölünceye veya Allah tevbesini kabul edinceye kadar hiçbir zez takmayacağına yemin etti. Medine mescidine geldi, kendini mescitteki direklerden birine bağladı. Bu şekilde dokuz gün kaldı, nihayet takatsızlıktan bayıldı, düştü. Sonra Allahü Teala onun tevbesini kabul ettiğini resulle bildirdi. İnsanlar Allah'ın tevbesini kabul ettiği müjdesini bildirmek üzere gelip onu direkten çözmek istediler. Ali sallallahu aleyhi ve sellem gelip bizzat eliyle onu çörmek için kimsenin kendisini direkten çözmesine çözmemesine yemin etti aleyhissalatü vesselam gelip onu elleriyle çözdü ebu ve ey Allah'ın elbisi muhakkak Allah tövbemi kabul buyurursa bütün malımı sadaka olarak vermeye adamıştım dedi aleyhissalatü vesselam üçte birini sadaka olarak vermen sana yeter buyurmuştur Allah onlardan razı olsun yine aleyhissalatü vesselam efendimiz üç şey vardır ki bunlar kimde olursa bunlarla imanın tadını kurmuş olur Allah veresinin kendisine bu ikisi dışındaki her şeyden daha sevgili olması birini ancak Allah için seven kişi Allah-u Teala'nın kendisini küfürden kurtardıktan sonra ateşe atılmak kendisine küfür edilmekten daha sevgili olan kişi buyurmuştur Hatta Allah Resulü'nün sevgisi çocuklar, mallar ve nefislerin sevgisinden daha öncedir. Bir hadiste aleyhissalatü vesselam nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben kendisine nefsinden, ailesinden, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça sizden birisi hakkıyla iman etmiş olmaz buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. 29- İyi iman edenler Allah'tan korkarsanız O size iyi ile Kötüyü ayırt edecek güç verir Suçlarınızı örter Ve sizi bağışlar Allah büyük lütuf sahibidir İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Buradaki Furkan kelimesi Çıkış yeri olarak açıklanmış Dünyada ve ahirette Fazlalığı getirmedir Kurtuluş olarak yine hak ile batılı ayırma şeklinde gelmiştir ki her kim Allah'tan korkarsa Allah bana hakla batılı birbirinden ayıran bir feraset verir. Otuz hani küfür edenler seni tutup bağlama yahut öldürme veya çıkarma için düzen kuruyorlardı. Onlar düzen kurarlarken Allah da düzenlerine mukabele ediyordu. Allah düzen kuranlara mukabele edenlerin en hayırlısıdır burada da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a düzen kuranlardan haber veriyor e, Ubeyd İbni Umeyr şöyle demiştir Hz. Peygamber'i tutup bağlama veya öldürme veya onu çıkarmak üzere düzen kurduklarında Amcası Ebu Talip Hz. Peygamber'e sen hakkında ne düzen kurduklarını biliyor musun diye soruyor. Hz. Peygamber beni büyüleme veya öldürme veya çıkarmak istiyorlar dedi. Ebu Talip sana bunu kim haber verdi diye sordu da Allah Resulü Rabbim diye cevap verdi. Ebu Talip senin Rabbin ne güzel Rabb'tır. Ona hayır tavsiye et dedi. Allah Resulü ben mi ona hayır tavsiye edeceğim aksine o bana hayır tavsiye ediyor diyordu 31, 32 ve 33 Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman işittik, istersek biz de bunun benzerini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başkası bir şey değildir demişlerdi. Hani demişlerdi ki Ey Allah'ımız, eğer bu gerçekten senin katından ise bize gökten taş yağdır, yahut acıklı bir azap getir. Halbuki sen işlerindeyken Allah onlara azap etmez. Onlar istiğfar ederken de Allah yine onları azaplandıracak değildir. allah Teala, Kureyş'in küfrünü, azgınlığını, inatlaşmalarını, ayette, ayetleri işittikleri zamandaki batıl iddialarını onlara haber veriyor. E, Tırhiz'den gelen bir rivayette Allah-u Teala'nın sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala ümmetim için bana iki eman indirdi Halbuki sen işlerindeyken Allah onlara azap etmez, onlar istiğfar ederken de Allah yine onları azaplandıracak değildir. Ben geçip gittiğim zaman, kıyamet gününe kadar onların içine istiğfarı bıraktım buyurmuştur. 34 ve 35 34 ve 35 Allah onlara niçin azap etmesin ki? Onlar kendileri ona ehil olmadıkları halde insanları mescidi haramdan men edip duranlardır. Hem onun dostu değillerdir, onun dostları ancak müttakilerdir. Ama onların çoğu bilmezler. Onların beytin yanındaki duaları sadece ıslık çalma veya el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse devam ede gelmekte olduğunuz küfründen dolayı tadın azabı. allah Teala onların azab edilmeye layık olduklarını haber veriyor. Fakat Allah Resulü'nün aralarında kalmasının bereketiyle onlara azabı indirmemiştir. Bu sebepledir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aralarından çıktığı zaman dedirgini baskını onlara indirmiş, ileri gelenlerini öldürmüş, sefkinleri esir Edilmişti. 36 ve 37 doğrusu küfredenler mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcarlar. Daha harcayacaklar. Sonra da işleri yanacak. Sonra da malı bulacaklardır. Küfredenler cehennemde toplanacaklardır. Allah murdarı temizden ayırt etsin. Murdarı birbirinin üzerine koyup topunu birden yığsın da cehenneme atsın diye işte onlar hüsnana uğrayanların ta kendileridir evet Allah subhanahu ve teala burada mümini kafirden ayırt etsin için demiştir bu ayırt etmenin ahirette olması da muhtemeldir 38, 39 ve 40 küfredenlere söyle vazgeçerlerse geçmiş kendilerine bağışlanacaktır tekrar başlarlarsa Evvelkilerin hükmü muhakkak devam etmiş olacaktır. Fitne kalmayıp da, dinde yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görendir. Eğer yüz çevirirlerse, o takdirde bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. Ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır O. Evet allah Teala Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a hitaben buyuruyor ki edenlere söyle eğer içinizde bulundukları küfür düşmanlık ve inattan vazgeçerler ve İslam'a Allah'a itaatler ve Allah'a dönüp bağlanmaya girerlerse geçmiş küfürleri, günahları ve hataları kendilerine bağışlanacaktır buyurmuştur. Bir hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim İslam'da güzel davranırsa cahiliyet devrinde işlemiş olduklarıyla muayeze edilmez. Kim de İslam'da kötü davranırsa ilkiyle de sonuncusu ile de muayeze olunur buyurmuştur. Yine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam kendisinden öncekini siler yok eder. Tövbe de kendisinden önce olanı siler buyurmuştur. Allah bizi tövbesi kabul olanlardan eylesin. Yine Bukhari'nin naklettiği bir rivayette kardeşlerim bir adam İbnü'me're gelmiş ve ey Ebu Abdurrahman Teala'nın eğer müminlerden iki tayife birbirleriyle dövüşürse Hucurat 9'u 110'u işitmiyor musun? Allahu Teala'nın kitabında zikrettiği üzere seni savaşmaktan alıkoyan nedir dediğinde İbnü'me ey kardeşimin oğlu bu ayete bağlanıp yanılmam ve savaşmamam Allah-u Teala'nın kim de bir mümine kasten öldürürse onun cezası cehennemdir Nisa için buyurduğu ayetine bağlanıp yanılmamandan daha sevmidir. o kişi Allah-u fitne kalmayıp dinde yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın buyuruyor dediğinde İbn Ömer biz Allah Resulü'nün zamanında bunu yaptık o da Müslümanlar azınlıktaydı kişi dini hakkında fitneye düşerdi ya onu öldürecekler ya da tutup bağlayacaklardı. Nihayet İslam çoğaldı ve artık fitne kalmadı. O adam i̇bn Ömer'in isteğinde kendisine muvaffakat edemeyeceğini görünce Ali ve Osman hakkında sözün ne olacak dedi. i̇bn Ömer Ali ve Osman hakkında ne diyeyim? O Osman ki Allah onu bağışlamış ve fakat siz onu bağışlamayı hoş görmemişsiniz. Ali'ye gelince o Allah Resulü'nün amcasının oğlu ve damadıdır da kızınız kızıdır ki siz görüyorsunuz dedi evet. 41 eğer Allah'a ve hakkı batıldan ayıran günde iki topluluğun karşılaştığı o günde kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız bilin ki ele geçirdiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ın peygamberin ve yakınlarının yetimlerin, küskünlerin ve yolcularındır Allah her şeye gücü yetendir. Allah Subhanahu ve Teala buyreti kerimede daha önce geçen ümmetler arasında sadece bu şerefli ümmete mahsurlay koyduğu ganimetlerin helal kılınma konusunu genişçe anlatıyor. Ganimet kâfirlerden harp yoluyla alınan maldır. Şey ise bunun dışında yine kâfirlerden alınan mallardır. Alınması konusunda anlaşma yapılan mallar varis bırakmadan ölenlerin malları cizye, haraç ve benzeri alınan mallarda seye girer. 42. Hani siz o vakit vadinin yakın kenarındaydınız? Onlar da öte yamacında. Kervan ise sizden daha aşağıdaydı. Eğer bir yerde buluşmak üzere sözleş, sözleşseydiniz muhakkak ki vaktini tanında ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah işlenmesi gerekli olan emri yerine getirmek için yaptı. Ta ki helak olan apaçık bir delilden sonra helak olsun. Yaşayan da apaçık bir delilden sonra yaşasın. Ve muhakkak ki Allah senidir alemdir. Allah subhanahu ve teala bu ayet-i kerimede inananın da, küfredenin de açık deliller üzerine inanması, açık beyinatlardan sonra inanması, küfredenin de açık beyinatlardan sonra etmesi gerektiğini söylüyor. Yani cehaleti geriyor. Ayet ve ibretleri gördüğünden dolayı, hütçetten sonra küfreden küfresin, aynı şekilde iman eden de iman etsin demiştir. 43 ve 44, Hani Allah uykunda onları sana az gösteriyordu. Eğer sana onları çok göstermiş olsaydı elbette çekinecek ve iş hakkında çekişecektiniz. Fakat Allah sizi kurtardı. Muhakkak ki o göğüslerde olanı bilendir. Hani karşılaştığınız zaman Allah yapılmış bir emri yerine getireceğinden onları gözlerinizden az gösteriyor, sizi de onların gözünde azaltıyordu. Ve işler Allah'a döndürülür. Mücahit diyor ki Allah'ın Teala ona uykusunda onları az göstermiş. Aleyhisselatü Vesselam da ashabını buna haber vermişti. Böylece onların güveni artmıştı.